Merhabalar sevgili söz küçüğünü dinleyenleri. Bir Söz programında daha mikrofonun başında ben ve Cem Demirayak var. Merhaba, ee, sevgili dinleyenler. Yine okullar açıldı, çocukların programları yoğunlaştı. Maalesef yine mikrofonda birazcık daha yetişkinlerin sesini duymaya başlayacaksınız. Oysaki bugünkü konumuzu Söz ekibinden genç arkadaşlar alsalar ele çok daha memnun olurduk. Çünkü konumuz çocuk kent ve yerel yönetimler. Geçtiğimiz hafta Marmara Üniversitesi ve Marmara Belediyeler Birliği tarafından... İstanbul'da böyle bir sempozyum düzenlendi. Ee, az sonra sempozyumun e, düzenleme kurulu başkanı Yasemin ile görüşeceğiz. Sanırım Yasemin Hanım hattımızda. Evet, e, merhabalar. Merhabalar Yasemin Hanım, hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim. Geçtiğimiz hafta aslında ben sempozyumun isminden bahsettim. Çocuk, kent ve yerel yönetimler. Bugün mikrofonun başında benim olmamın bir sebebi de aslında. O sempozyumun özellikle çocuk ve kent ayağında küçük bir sunumum vardı diyeyim panelin ilk aşamasında. Bir öncelikle Yasemin Hanım başlamadan sizi tanıyalım. Ardından da sempozyumla ilgili, sempozyumumdaki çıktılarla ilgili ve çocuk, kent ve yerel yönetim ilişkisinin önemi üzerine sohbet etmeye devam edelim. Tamam, teşekkür ederim. Ee, ben aslında şehir plancısıyım. Gazi Üniversitesi'nden mezun oldum. Daha sonra Selçuk Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptım. Ee, İçide de gene şehir ve bölge planlama alanında doktora yaptım. Ee, benim çalışma alanım daha çok şehir sosyolojisi, yoksulluk, e, baroşlar, e, gecekondu, e, göçmenler, iç ve dış göçmen, transit göçmenler, singeneler. Bunların üzerine çalışmalar yapıyordum. Çocuk konusunda geçişim daha çok e, mimarlık bölümünde Fatih Sultan Mehmet Vakı Üniversitesi'nde görev yapmaya başladıktan sonra ilgini çekmeye başladı. Bunun nedeni de e, işte kentsel dönüşümü, sosyal boyutu ile ilgili yaşadığımız sıkıntıları e, eleştiriyoruz ya da yoksullukla ilgili e, eleştirilerimizi. Pratik hayatta çok fazla hani uygulamaya e, koyamıyoruz, uygulamayla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz ya da yoksullukla ilgili e, çalışmalar yaparken... Yoksullara dokunacak bir şeyler yapamıyorum. Bunun hani vicdan azabını çekerken hem pratikte onlara direkt ulaşabileceğim ve katkı sağlayabileceğim bir grup olduğu için çocuklar. Hem de bütün bu eleştirdiğimiz, sıkıntıları çözebileceğimiz, şey yani çocuk çocuğun ümit vaat etmesi bu alana yönelik çalışmalar yapmamı sağladı. Yaklaşık bir buçuk yılda çocuk üzerine çalışıyorum. Ee, çocuk üzerine de şu şekilde çalışmalar yapıyorum. Çocuğun e, yaşadığı kentte mekanla ilişkisi ne durumda? Önce bir mevcut durumla ilgili bir profili görmeye çalışıyorum. Bunun içinde en iyi e, çocuğun kent ilişkisini görebileceğimiz bilinçaltını yansıttığı e, resimler üzerinden yapıyorum. Çocuklara resimler yaptırarak onların mekanla ilişkilerini çözmeye çalışıyorum. Çocukla ilgili çalışmalarım bu şekilde başladı. Peki bu sempozyumu yapma fikri e, nasıl geldi aslında? E, o gün sempozyumda da epeyce üzerinde durulan şöyle bir şey vardı. E, aslında bundan işte 10-15 yıl önce çocuk ve kent ilişkisini yan yana koyup kavramsallaştırmıyorduk ama... İşte son birkaç yıldır artık e, kent yerel yönetimler deyince mutlaka yanına çocuğu da koyuyoruz. E, kentin ve yerel yönetimlerin çocukla ilgi, ilişkisini de sorguluyoruz gibi e, herkesin bir şekilde altını çizdiği bir durum vardı. Sizin aslında bu sempozyumu da bu üç kelimeyi bir araya getirmenize ne vesile oldu belki öyle sorabilirim. E, şimdi şöyle e, mimar bölümündeki görevimden sonra bir 6 ay kadar önce Marmara Üniversitesi kadrosuna dahil oldum. Yerel yönetimler bölümüne. Senpulcuğum e, borçörümüzde bu de bunu belirtmiştik. Yeni kurulmuş bir bölüm. Hı hı. Gelecek sene lisans öğrencisi alacak bir bölüm. E, bu bölüme girdikten sonra da açıkçası çocukların yerel yönetimlerle ilişkisiyle de ilgili bilgi uyanmaya başladı bende. E, zaten çocuk ve kent ilişkisi üzerine yaptığım çalışmaları e, yeni bölümümle de ilişkilendirerek aslında bölümün uygulamacılarla e, çok yoğun bir temasının olması bekleniyor. Ee, bunu birleştirip aslında hep hayal ettiğiniz çocuklara yönelik faaliyetlerinin e, artmasıyla ilgili o ümidi birazcık daha böyle e, alevlendirecek bir çalışma olsun istedim. Mayıs ayı gibi düşünce olarak başladı bu sempozyum düşüncesi. Daha sonra işte e, son üç ayda çok yoğun bir çalışmayla bu üçünü bir araya getiren alanında e, bir önce olsun. E, i̇şte yerel yönetimleri de bu alanda ilgisi uyansın. Niyetiyle yola çıktık. E, hem bölümün e, yerel yönetimler bölümün, hem kamu yönetimi bölümü. Birlikte bu konuda destek oldular. Ee, güzel bir çalışma içerisinde gittik daha çok e, davetli konuşmacılar üzerinden herkese ettik ki daha hızlı çıksın. Hani ilk olsun. Hı hı. E, bunu bir dahaki senelerde de tekrarlamayı düşünüyoruz. Bu şekilde gelişti. Tamam, belki sempozyumdaki aslında sizin de söylediğiniz gibi... ...daha fazla konuşmacıları üzerinden programı şekillendirdik dediniz. Hı hı. Biraz belki bundan bahsedebiliriz. Çünkü epice farklı alanlardan, gerek sivil alandan, gerek yerel yönetim alanından... ...gerek özel ve devlet üniversitelerinin aslında çok farklı tarafların katıldığı... ...ve hani herkesin kendi durduğu noktadan bu kent çocuk ve yerel yönetim üçlüsünün ilişkisini sorguladığı... ...ve onun üzerine bir şeyler söylediği bir... Çeşitli oturumlar evet. oldu. Ben maalesef öğleden sonra kasılamadım. O yüzden hani Çocuk ve Eral Yönetim ayağına dair çok bir şey söyleyemeyeceğim. Onu da sizden duymak istiyorum. Tabii ki. Şimdi sempozyumumuzun iki temel amacı vardı. Ülkemizde neredeyse nüfusun üçte birlik dilimini oluşturan bu çocuk nüfusa yönelik kentte, kenti yönetenler ve kent üzerinde çalışanları farkındalığını arttırmak. Bunun kesime biz akademisyenler dedik, tasarımcılar. Çelik toplum uzmanlarını soktuk ve birinci oturumda daha çok buna yönelik bir davetli konuşmacı çağırdık. İkinci amacımız çocuk kanser yaşamında önlerine çıkan engellerini ve bu engelleri aşmak üzere ne gibi çözüm önerileri olabilir? Proje örnekleri neler olabilir? Bunu da aslında hem çocuk ve yerel yönetimler olarak öğleden sonraki ikinci oturumda düşündük. Hem de aynı zamanda öğle arasında daha geniş zamanda gezebileceğimiz Yerel yönetimlerin çocuklara yönelik yaptıkları faaliyetleri sergileyebilecekleri, birbirlerine deneyim paylaşabilecekleri stand formatında bir şeye çıktık. Aslında bu hani akademik sembolizmlerden biraz farklı bir şey Hı -hı. oldu. Ee, yani standla e, akademik işte konuşmaları birleştiren bizim için de çok değişik yeni bir deneyim oldu. E, belediyeden gelenler için de çok değişik yeni bir deneyimdi. Çünkü onlar stand açmayı daha çok fuar tarzında. Gün günde ulaşılabilen, gelenler işte, e, yaptıkları çalışmaları anlatabildikleri düzende e, bir çalışma yaptılar. Ama bizim e, bu yaptığımız enfozunda standlarını açtıkları gibi aynı zamanda içeri girip konuşmaları da dinleyebildiler. E, farklı etkileşimler oldu. Belediyeler çok ilgiliydi katılan stand açan belediyelerde. Bu şekilde oluşturduk. İki ayaklı yaptık. Daha doğrusu üç hani çocuk kent ve yerel yönetimleri birleştirmeye çalıştık ama oturumları iki ayaklı yaptık. Çocuğun kent daha çok e, mekanla ilişkisi üzerinden işte Mimari Odası Ankara Şubesi. Ve çocuğun kentteki durumuyla e, sizin İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Araştırma Merkezi olarak katılmamız önemliydi. Onun dışında da e, İstanbul Üniversitesi'nin ilk çocuk üniversitesi e, oluşumu e, ilginizi çekmişti. Bunları bir oturumda paylaştırdık. E, Hüseyin Bey ve Özcan Bey de onları da Çocuk Vakfı Danışma Kurulu'ndan ...daha üstün zeka çocuklar ve kentle ilişkisi üzerine çalışmalarından dolayı onları davet ettik. Birinci oturumu bu şekilde planladık. İkinci oturumda daha çok yerel yönetimlerden çocuk üzerine çalışmalarında ön plana çıkan... ...aynı zamanda da benim çocuk ve kent atölyesi düzenlediğim iki belediye ile başladık aslında davetli konuşmacıları. Esenler Belediyesi bunun ikincisinin düzenlediği yaz çocuk üniversitesi var. Orada çocuk ve kent atölyesi yaptığım bir belediyeydi. Onların çocuk çalışmalarına bu noktada aşina oldum. E, Biroğlu ile de geçen yıl ikinci dönem eğitim öğretim dönemi var. orada çocuk dostu şehir atölyesi devam etmiştik. Onların çocuklara yönelik yaptıkları kursları iz izlemenin yerine fırsatım oldu. Onları yani aslında o turunun temel o şekilde oluşturup ondan sonra da birçok belediyeyle telefonla görüşmeler yaptık. Bize gelip sunabilirsiniz çalışmalarınızı. O sırada yaptığımız araştırmalarda Sefer çocuk dostu şehir ünvanı alarak bu, bu konuda bu yolda çaba sarf ederek bir şeyler yaptığını fark ettik ve Seferisar'ı davet ettik. Sağolsunlar onlar da kırmadılar İzmir'den. Gelip Seferisar Çocuk Belediye Başkanı ve aynı zamanda Çocuk Belediyesi'nden sonra Serap Hanım geldi. Ve Beşiktaş Belediyesi de davetimizi kırmadı. nerede sanıp geldi oradan da. Bu şekilde oturumları planladık. Aslında şöyle oldu yani biz bunu çok önceden duyursak da 2-3 önce ulaşamadığımız kesimler işte program belli olduktan sonra duyurduğumuz kesime çok talep geldi. Hani biz de ...sunmak istiyoruz, konuşmacı olmak istiyoruz. Biz bunu tekrar ne yapacağımızı... ...daha kapsamlı, bir gün değil, iki gün... ...belki üç günü kapsayacak... ...üversiyonunu yapacağımızı söyledik kendilerine. Ee, anlattıklarınız üzerinden... ...aslında katılım bakımından... ...ve e, katılımın... E, yani ...coğrafi olarak... ...aslında epey e, geniş bir... E, ...perspektifi var ama... E, ...dediğiniz gibi belki... E, ...birkaç günlük bir katılım... olursa e, daha... E, ...verimli ve güzel bir şey olur. Bir de şöyle bir şey... ...dediklerinizden şöyle bir şey de aldım... ...hasıl bayağı interaktif de olmuş. Yani mesela gerçekten kamu kurumlarının... ...normalde staj, stand açtığı ve... ...çok... ...formal bir şekilde... ...tek taraflı bilgi alınıp verildiği... ...bir ortamdan ziyade... ...onların da bir şeyler öğrendiği ve kendi bilgilerine... ...bir şeye kattıkları bir şey olmuş. Siz bu sempozyumu... E, ...koordine edenlerden biri olarak... E, ...bize paylaşmak istediğiniz çıktılar var mı? Açıkçası ben çocuk üniversitesini ilk defa... ...çünkü... E, ...duymuştum ve... E, yani ...belki onları da bir gün programımıza davet evet. ederiz... ...ama belki sizin bir... E, ...fikriniz varsa, herhalde Türkiye'deki... Ilk ...çocuk üniversitesi mi? Evet. E, hani belki böyle birazcık atölyelerden... ...kısa kısa nasıl çıktılar alındığı... ...hem e, kamu kurumları bakımından... ...hem çocuklar yani... E, ...çocuk katılımcılar tarafından nasıl e, size geri dönüm, dönüşler oldu? Bunlardan biraz bahsederseniz çok iyi olur. Aslında araya girip ben bir şey söyleyeceğim ee, Yasemin Hanım. E, şöyle ki ben e, sempozyumu dinlerken e, özellikle söz küçüğün için hani bizim de bir e, genç ekibimiz var... ...ve onlar düzenli olarak farklı konulardaki konuları yer alıyorlar e, burada... Ee, yerel yönetimlere gerçekten aslında birkaç zaman ayrılıp üst üste birkaç program alınabilir. Çünkü hani çocuk kent ve yerel yönetimler deyince aslında bizim burada çocuk hakları bağlamında ele almak istediğimiz pek çok konuyu e, içeren ve e, aslında gerçekleşmesi için de olanak sağlayan e, yapılardan bahsediyoruz. E, o yüzden de hani çok anlamlıydı. Sizden de e, heyecanla duymayı bekliyorum. E, Sempozyumla ilgili çıktılarım. Şimdi Semposum'da İstanbul Üniversitesi'nden Çocuk Üniversitesi'nde bir olarak hani çok direkt etkileşimde değildim. E, i̇nternet üzerinden gördüğümde hani e, kendilerle bağlantıya geçtim. Onlar da kabul ettiler, konuşma e, Oradan e, gördüğüm kadarıyla aslında e, Çocuk Üniversitesi Türkiye'deki uygulamalarında daha çok üstün zekalı e, evet. çocuklara yönelik bir çaba bunlar. İstanbul Üniversitesi'nin sunumunu çok detaylı dinleyemedim açıkçası organizatör olarak da görev aldığım için. Ama onun dışında bazı belediyelerde çocuk üniversitesi kavramı, Üsküdar Belediyesi'nin aynı şekilde. Bunlar henüz çok aktif çalışmıyorlar. Yani beklentileri karşılayamıyorlar diyeyim. Çok yeni deneyimler. Birbirinden farklı kullarlarda, yerel yönetimlerdeki çocuk üniversitesi kullarları biraz böyle daha kış döneminde eğitim öğretimlerinde verilen kursların yaz döneminde daha kompakt verilmesi ya da üniversitenin çok çok seyreltilmiş halini verme çabaları. Benim çocuk üniversitesi olarak deneyimlediğim şey Esenler bu bir sene katıldığım deneyim. Onlar çok kısaca bahsedebilirim. Orada bir önceki dönemde daha çok bilimsel işte meslekler daha ağırlıklı iken bu bu dönem çocuk Üniversitesi'nde daha sosyal içerikli dersler vererek çocukların hem de aynı zamanda yüksek teknik üniversitesi gibi bir üniversite kampüsünde. Bu, bu üniversite deneyimi yaşaması hedeflenmiş e, çıktılar çok iyiydi e, e, bu çocuk üniversitesini planlayanlarla ortaklaşa yaptığımız bir istişare sonucu çocuklara bir anket de uygulandı bu üniversiteden sonra çocuklarda iyi şeyler çıktı yani daha önce bir üniversite fikri olmayan işte esenlerde yaşayan bir çocuğun şimdi artık üniversiteyi gördükten sonra daha güvende hissettiğini ve üniversite üzerine e, hayaller kurmaya başladığını gördük bunlar güzel çıktılardı. Bu, bu, bu ve benzeri genelde yaşadıklarını düşünüyorum İstanbul Üniversitesi'nin. Onun dışında sempozyumda işte Numarlı Odası'nın Ankara Şubesi'nin e, sunumundan epeyce bir katkı aldık. E, bu arada şey ki var, birinci oturumda son dakikada programı dahil olan İBB'nin çocuk meclisi başkanı vardı. Hı hı. E, kendisinin yorumu bence gayet güzeldi sonrasında konuştuğumuzda. Ben çok şey öğrendim burada. Bizim kentle olan ilişkimizle ilgili olması gereken ilgili çok şey öğrendim demişti. Bu önemli bir çıktı benim için. Ee, sempozyumun çocuk katılımcısı çok arzu ettik daha çok olsun diye. Bunun için gerçekten çabaladık. Ee, işte çocuk meclisi olan belediyelerle diyalog geçtim. Ee, İBB'nin çocuk meclisinde aynı şekilde. Ekim ayında İBB'nin çocuk meclisinde bir e, yeniden seçim olduğu için çocuklara ulaşmanın çok zor olduğunu söyler. O şekilde dönemediler. Ben Bu arada sunumun, sunumun araya bir. Girip... Ee, küçücük şöyle bir şey söyleyeceğim. Sema Gül Çakır aslında şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanı. Ee, Sema Gül'le de gün konuştuk. Kendisi bir gün söz küçüğünde e, ekiple birlikte yani meclisten başka arkadaşlarıyla da birlikte aslında deneyimlerini e, aktarmak istiyor. Biz de onu konuk almak istediğimizi ilettik. Okay. E, umarım bir gün söz dinleyenlerini yakın zamanda e, Sema Gül ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi'yle de tanıştıracağız. Şimdi şey orada Sema sunumunda hani e, katılımcılık anlamında hani beklentinin tersi bir şey çıktı aslında açıkçası. Hani orada çocuk meclisinin faaliyetlerinden ziyade çocuk meclisinde kendi yaşadığı deneyimini anlatmasını beklerdik. Zile evet. evet. programımızda inşallah öyle şeyler olur. Ee, evet evet yani. aynı şekilde. Ee, belki burada dinleyicilerimiz için küçük söylemekte fayda var. Aslında e, çocuk katılımı bağlamında e, Sema Gül biraz bize faaliyet raporlarından bahsetti. Keşke evet. orada... E, ...hani başkanın ve e, meclisteki diğer 300 e, kişilik bir meclisten bahsediyoruz çünkü... E, ...oradaki çocukların, gençlerin neler yaşadığına daha fazla kulak verebilseydik... ...daha fazla duyabilseydik... ...umarım Söz bunun için vesile olacak. Aslında Söz ekibinin de daha önce bu e, Çocuk Hakları Kongresi'nde yapmış olduğu bir... E, ...çocuk ile meclisinden temsilcilerle yapmış olduğu bir program da vardı. Hani bizim ekip de aslında için e, biçilmiş kaftan yani... <gülüyor> Umarım e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Çocuk Meclisi'ne konuk edip <gülüyor> konuları konuşabiliriz. Hı hı. Ee, i̇kinci oturumun çıktığına geldiğimde, ikinci oturumda benim de bir sunumum vardı. O yüzden ikinci oturumu biraz daha e, dinleyebildim tamamını. Ee, i̇lk konuşmayı Esenler Belediye Başkan Yardımcısı yaptı Hasan Bey. Esenler Belediyesi'nin çocuğa yönelik faaliyetlerini çok az geçti. Daha çok çocuk ve işte yerel yönetimle ilişkiyle ilgili bir sunum yaptı. Ee, daha sonra e, Beyoğlu Belediyesi Kütüphaneler Müdürü Mustafa Bey vardı. Mustafa Bey de Beyoğlu Belediyesi Turabbi Baba Kütüphanesi ekseninde. Çünkü merkez orada çocuklara yönelik faaliyetlerde Turabbi Baba Kütüphanesi. Beni bile aynı zamanda atöre yaptı ve e, çalışmalarını takip ettiğim yer. Aslında o oldukça da, yaşayan bir yani, kütüphaneden bahsediyoruz. Turabi Baba Kütüphanesi dediğimizde de içinde farklı etkinliklere hani, e, oldukça yer veren e, tiyatro oyunlarına da çocukların daha interaktif katılım gösterebilecekleri etkinliklere de yer veren bir yapısı var aslında bu kütüphanenin. E, doğrudur evet. değil mi Yasemin Hanım? Evet, evet kesinlikle. Yani, Turabi Baba Kütüphanesi çok çocuklar için gerçekten e, kamusal bir alan sağlayan bir yer. Çocukların kamusallığını artıran bir mekan. Mustafa Bey oradaki faaliyetlerini anlattı. Ee, daha sonra e, şey Sefer İsa Belediyesi'nden Çocuk Belediye Başkanı Defne Hanım ve Serap Hanım e, Çocuk Belediyesi'nden sonra Serap Hanım sunumlarını yaptı. E, Defne gayet kendine emin ve çok aslında güzel şeyler söyledi. E, Defne'yi de belki programımıza dahil edebilirsiniz. Onun dışında daha sonra Nergis Hanım, hı hı. Eşiktaş Belediyesi'nden sunumu yaptı. İşte çocuklar ve işte daha çok risk altındaki çocuklar üzerinden, uyuşturucu kullanan çocuklar ve suçla bulaşmış çocuklar üzerinden yaptıkları çalışmaları ve belediyenin engellerle ilgili yaptıkları çalışmalardan bahsetti. daha sonra da benim sunumum vardı. Ben de çocukların yerel yönetimlerde yaptıkları projelerde ne kadar çocukları kente katılımı ile ilgili bu radyo radyo katılım nereden denemesini yaptım. ve yani izleyicilerle ilgili şöyle bir sıkıntı oldu. ikinci oturum olduğu için izleyici sayısını bayağı bir kaybettik. Ee, birinci oturumda daha çok varlardı. İkinci oturumda izleyiciyi kaçırmamak için e, ellerine birer kağıt ve kalem verdirip Gerçekten e, bulundukları ülkede ya da kendi kurumlarında çocukları kente katabiliyor muyuz? Bunu hani ben en son umurumda düşünüp e, yazmanızı rica ediyorum dedim. Sadece iki üç kişi geri döndü. Yani yazdılar ama bana teslim eden çok az kişi vardı. Ama gerçekten hani durumun vahim olduğunu kendileri de etmiş oldu katılım merdiveninde daha ikinci, üçüncü basamakta katılım sayılmayan basamaklarda yer aldığımızı onlar da kendileri teyit etmiş oldular. Ee, bu arada dinleyicilerimiz için de söyleyelim aslında bizim söz olarak da çok önem verdiğimiz ve kullandığımız bir yöntem katılım basamağı üzerinden çocuk katılımını. E, ...tanımlamak e, Söz Küçüğü'nün web sayfasında Söz Küçüğün radyo diye e, aratıp bulduğunuzda e, Söz Küçüğü'nün web sayfasında aslında çocuk katılımında e, az önce Yasemin Hanım'ın bahsettiği e, Roger Hart tarafından kavramsallaştırılan e, çocuk katılımı merdivenini e, bulmanız ve detaylarını aslında ha hangi basamak neye denk geliyor e, okumanız mümkün bu bilgiyi de vermek istedim. Evet. İkinci oturumda e, bu şekilde geçmiş. E, peki... E, şöyle... E, programımızı kapatmamıza bir... E, üç dakika kadar bir süre kaldı. E, tekrar şöyle bir e, şeyle gelsek. E, mesela... Bu sempozyumu ileride tekrar yapmayı planlıyorsunuz. E, hı hı. E, mesela... Katılımcılar e, kimler olabilir? E, Kafanızda tabii ki de bunun bir değerlendirme süreci olacak. Çünkü çok e, yeni bitmiş bir sempozyum ama. E, belki e, sizin de aldığınız geri bildirimlerle tekrardan e, e, şunu şöyle yapmalıydık veya şunu şöyle yap yapmalıyız. Veya e, belki e, kamu kurumları bakımından. Ee, veya yani en en basitinden şöyle bir şey bir olabilir. Hani çocuklarla ilgili bir şey konuşuluyordu. Hani ve daha böyle çocukların da bir şeyler üretebileceği belki bir atölye, bir sempozyum e, atö evet. sempozyumun bir kısmında böyle küçük bir atölye, workshop gibi bir şey. Ee, var mı aklınıza şeyler? E, az önce bölümde hani biz bunu konuştuk. Sempozyum değerlendirme toplantısı yaptık. Hı hı. E, burada şöyle düşünüyoruz aslında ne yapacağım şey e, çok kesin olmamakla da birlikte daha uluslararası formatta da bir şey olsun. Çocuk konusunda e, bizler örnek olabilecek uygulamalar varsa onları getirelim. Ama biraz daha interaktif olsun. Çünkü burada ikinci oturumda dinleyiciler çok kaybettiğimizde e, bunu fark ettik. E, dinleyici olarak gelenlerin de bir şeyler katabilecekleri, belki işte çalıştayların olduğu, e, bir, bir, belki bir çalıştayına çocuklara ait bir çalıştay olduğu, oraya belki biz de katkı sağlayabilecek yetişkinlerin de dahil olduğu bir formatta ve aynı zamanda dinleyici varken gelen çocukları sıkılmayacakları, yeni bir şey öğrenilecekleri, küçük atölyelerin olduğu bir versiyon olabilir. Ee, benim aklımdan geçen İBB'nin yolduğunu canlı yayın yaptığı şeyde söyledim ee, aslında Türkiye'de birçok belediyenin e, yurt dışından kardeş belediyesi var hı hı, işbirliği hı. içerisinde oldu Kardeş belediyesiyle ortaklaşa stand açarak hem o işbirliğini pekiştirme belki, o belediyesinde varsa çocukla ilgili deneyim, ondan bir şey kapma ya da kendi belediyede varsa şeferi sarayında olduğu gibi ona bir şey belki verme kardeş belediyelik üzerine uluslararası hani ayağımız stand ayağımı genet standa genel aynı şekilde düş yani benim aklımdan geçiyor öyle söyleyeyim ee, birlikte hazırlama ama oturumlarda da ulusal örneklerini işte hem akademik anlamda hem işte yerel yönetimine ayağında bunları da getirip sunmak daha uzun süreçte i̇şte belki iki gün belki üç gün böyle bir şey geçiyor aklımıza ...destek vermek isteyenlere de kapımız açık. Söyle evet. Ee, aslında ele alınması çok önemli bir konu. Ee, size şu konuda katılıyorum. Ee, çocuklarla da eş zamanlı bir oturum... E, ...yürütülmesi ve farklı belediyelerden... ...aslında farklı çocukların... E, ...ihtiyaç ve taleplerinin de... E, ...sempozyum çerçevesinde duyuluyor olması... ...herhalde çok anlamlı e, olur. Çünkü hani sadece yetişkinlerin çocuklar hakkında... ...sürekli konuştuğu bir... E, ...sempozyum kimi zaman... E, ...sonuçları evet. itibariyle yine çocuklar için... ...pek çocuk dostu olmaya... ...biliyor. Hı hı. E aslında o gün de e, farklı şekillerde sizinle de konuşma fırsatımız oldu. E, bir yandan da çocuk haklarının hayata geçirilmesinde aslında e, yönetimden biraz yönetişime e, kayma sürecinde e, yerel yönetimlerin rolü çok önemli. E, bu yüzden de Kasım ayında da aslında yerel yönetim hem yerel yönetimlerin hem kamu otoritesinin daha, daha bu çocuk omutmanlığı konusunda kamu denetçiliği kurumu... Onun rolü konusunda başka bir sempozyumda çocuk haklarının gerek yerel yönetimlerde gerekse e, ulusal politika ölçeğinde hayata geçirilmesi için e, rolünü tartışıyor olacağız. E, onun da şimdiden küçük bir bilgisini vermek istedim ama e, orada da yine aslında sizin söylediğiniz gibi yurt dışından ve Avrupa'nın farklı ülkelerinden e, yerel yönetimlerde çocuk katılımı ve çocukların haklarının hayata geçmesindeki iyi örnekleri e, duyuyor ve dinliyor olacağız. Herhalde söz de e, o konuya tekrar yer veririz. Eee, bize katıldığınız için çok teşekkürler bu programda Yasemin Hanım. Ben teşekkür ederim. Bugün çocuk kent ve yerel yönetimler sempozumunu dinledik Yasemin Hanımdan verdiği bilgilerle bilgileri size ulaştırmış olduk. Melda Ali ikimiz. Biz yine haftaya burada olacağız. iletişim adresi olarak çocuk çalışmaları. X. Radyo isimli web sitesimize girerek. Asla akılda kalamayacak. <gülüyor> Belki Cem bir kere daha tekrarlayabilir. Peki bir daha tekrarlayayım. Çocukçalışmaları.vix.com slash sözküçün radyo ee, Burada tabi İngilizce karakterler kullanıyoruz. Bunu da söylemek gerekiyor. Ee, aynı zamanda Facebook sayfamızdan ve sözküçünradyo.com sayf e, mail adresimize de yorumlarınızı atarsanız bizim için çok yapıcı olur. Ee, haftaya görüşmek üzere diyelim. Ee, Yasemin Hanım tekrar çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Teşekkür Belki şöyle bitirebiliriz çocuklarında kentin çok önemli bir kullanıcısı ve yaşayan olduğunu hep akılda tuttuğumuz ve hiç unutmadığımız bu hem buradan yerel yöneticilere hem aslında ailelere hem de şehir planlamacıları ve bütün konuyla ilgili taraflara gitsin diyeyim. Ağzınıza sağlık ve elinize sağlık sempozyum için. Ben teşekkür ederim. İzine. Hastaya görüşmek üzere. İyi zaman. haftalar.